Auld el neshrupan avadin Bismillahirrahmanirrahim. Gelecek çıktı sıcak. Evet şöyle şey şöyle koyana dağılsın yesin. Sen düşüyorsa o şey yapmak yapmayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Senkuru ve la tekur. Hadi Allah bakana sunasında 152. sahibasında 4. ayetinde sahibinde 24. Allah şöyle söylüyor. Size şimdi iki vazife vardır kullar. Sizin için iki vazife var kullar. Allah'ımız bize tepkiler <Gülüyor> Birincisi, beni yani zikredin, Allah, Allah, Allah, Allah deylesin. Yine Suray-ı Bakara'dan başka bir ayet zelide. ''Ya illü ennidine'ye mennü kurulma hazretle kesin.'' Bir kesin ile beni zikredin, el-i iman ile kullandın. suray yine aynı hâri. Şura-i Cuma'da yine çok zikrde ayet. Üş'a bir şura'da Allah'ımız çok zikr etmemesi hem de diyor. Çünkü en emmâre levvânâ hürhîmâ buraları geçirip de hele bidifillâh tebfahin nukbulü sırrına mazhar edecek. Anca zikrullâhtır Allah. Agâh'in teneffü olması de zikrullâh'a devamı. Babamın bir diştelere Abiz Ali da neyle bütün ilmi neyle bıraktım. <gülüyor> i̇şte madiyen zikret edirse, yaklaşmış halinde. Ne yapacaksın ben sonra? Muhtabberi geçerli biz yüzlere oturup o Allah, Allah, Allah hocanın her şeyi Allah Zikreder. Ne için aklımızda bize tembih ediyor. Demir buyuruyor, beni zikrediniz, layıkıyla anınız, ben de sizi bana bir anışla anayım, inayetimi yagdırayım üzerimize, inayetimi devam ettireyim, yardımımı devam ettireyim, fiyozatımı devam ettireyim, siz zikredin dedim. İkincisi ayet-i celilenin, Neşkûl-i ve lâ <gülüyor> bana şüphediniz nimetlerime karşı kalpten, lisanen, bedenen veya hepsiyle birden bana tazim ediniz, nimetlerimi yerine sarf ediniz. Öyle harama, huraden nimetlerimi yerine sarf ediniz, inkar ve hısyanla küfrani nimet etmeyiniz, nimetimi inkar etmeyiniz hayatınızı ben verdim. Sıhhatınızı ben verdim. Bütün ağızalarınızı ben verdim. Bütün barınızı, bahçemizi, paranızı, kulumuzu, aklınızı, her şeyinizi ben verdim. Korkmayın ben. Şükredin bana. Unutkan menem kırk olmayınız. Unutmayın. Bu daha güzel ile de on tane daha böyle dokuz daha far Allah'ımızın şeyleri var, devam ettiremeyeceğim. Şöyle kalsın. Estağfirullah, Bismillah. Yuvme la yemta'u malin ve la benun. İlla men et Allah bi kalbin selim. O günde, ahlet gününde, mahşar gününde mal ve evlat hiç kimseye fayda vermesin mallarınız, evlatlarımız size onların faydası yok. Ya Ancak Allah'u u Teala'ya şek ve şirkten salim <gülüyor> bir kalp getirenler başka. Şek yok, şirk yok, böyle bir kalp ile gelenler başka. Buyur Allah-u Teala vücutlara. Bunu uçurmaya başlayalım. Şeksiz ve şüphesiz Allah'ım sana iman etti. Elhamdülillah, hepimiz birden eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Kelimesiyle cümlesiyle husn-ı hafimeler telfiye getirdi. Yol oturma yorum, geçin oturun, şuralara. O sıfır cami gibi oturun, şuraya küçük yövruları doldurun, orta yere. Maşallah, maşallah, maşallah. Çeviriyorsunuz, inşallah. Evine ne otur? Gel gel gel, oraya yol oturun. Şöyle çekin, şöyle, şöyle daha. Yok oraya ne? Şöyle, şöyle ne? Evine ne oturun. Burada sararlı olmasa olmaz. Oturun, Heh. oturun, oturur, oturur. oturun. Otur, sen bir yere dönme ben onu söylemiyorum, biraz daha. Şurama şu, Şuraya, ver, <gülüyor> Sizler şöyle bir balara, şu tarafa geç şöyle, aralarına küçük birçok sığın. Sandalyelere bir kısmı. olsun. Haydi. <gülüyor> geçsin onu. Geçsin. Geçsin, geçsin, geçsin. Söre. Söre. Söre. Söre. <gülüyor> siz küçükler nereye gel? Siz geriye <gülüyor> alın, onlar gelip oturup boyları. Onların yüksek olanlar bir yere otursun. Yani bir yer bulanlar şu Erzor'un mu? mu? Allah razı Otur var mı ya? Yani, bu gibi otur. <gülüyor> Şuraya kalınca bir şey ser de oradan istirah etsin. <gülüyor> <gülüyor> Halep-i Zülcelal, Mevlamız. Sağ <gülüyor> يَوْنَ لَا يَمْتَعُ مَعْلٌ illa دَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتْبَعْلَهَ razı O günde, ahlet gününde, oturun olduk. Gün. <gülüyor> et gününde, o günde, mallarımız ve evlatlarımız size fayda vermeyecek. اِنَّمَا اَنْ مَالِكُمْ لَا اَوْلَادِكُمْ <gülüyor> لِكِمْ Mallarımız, evlatlarımız fitneden ibaret bir şey. Yani tek seri insan evladının yüzünden, malının <gülüyor> yüzünden günahkar olur. Surtmayalım, çocuklara değil gelsin diye. Ancak Allah'u u Teala'ya şek ve salim bir kalp getirenler başka. An-ebi Abdullah, Nü'man ibni bin-i Beşir, radıyallahu te'alâ, an-ıman, kal, sallallahu Teala aleyhi ve sellem, yakûl, elâ me'inne fil cesedî mudghatân, idâ salahat salahat cesediküllü, ve idâ fesedet fesedel cesediküllü, helâ be'in el-kâlb. Dukhari ve Müslü Dukhari ve Müslü Dukhari ve Müslü Dukhari ve Müslü Demiştir ki Resulullah Agah olunuz yani Sözümü de Değil dinleyiniz Agah olunuz Yani çocuklara bir Delletmen için ve size de Radyo evinden Dikkat dikkat dikkat derler. Mühim bir şey söylerler. Peygamberimizin dikkat emri <gülüyor> becerdi. Ela. Dikkat ediniz. Cesedin içinde bir et parçası vardır vücutumuzun içinde. Cesedin içinde bir et parçası vardır. Şöyle şu kadar. Ki o iyi olursa bütün ceset iyi olur. Bu et parçası salih olursa, temiz olursa, ihlaslı olursa bütün vücut iyi olur. Bozuk olursa bütün ceset bozuk olur. Ora düzeldi mi bütün vücut düzelir. Ora bozuldu mu bütün vücut bozulur. İşte o o et parçası kalptir, buyurduk, devremlerimiz, Kalbiniz. kalbimiz, kalbimizi ıslah ederseniz, temiz çocuk Ahlaklı çocuk etendi adam derler. Bu salih oldun mu, göz harama bakmaz. Kulak kavgıyla çalkı dinlemez. Ağız, kıymet, ittirak, <gülüyor> söylemez. Ayak kötü yola gitmez. Eltena şey tutmaz. Cemil ceset birden düzelir. Kalp düzeldir. <gülüyor> Ama orada bozuldu mu cemil için bozuldu. Oraya bozuk oldun mu o içerinden, elin namuslarına neye bakmak çok hoşuna gider. Hamdası göz zinası. Oraya bozuk oldun mu televizyonu açıp gözünü oraya bakmak çok hoşuna gider. Kulağınları dinlemek hoşuna gider. Bozuk çünkü hiç bozuk. Hiç bozuldu mu bütün vücut da bozuluyor, kulak da bozuluyor, göz de bozuluyor, ağız da malayağını söyler, el de haram, ayak da fena gider. Demek ki biz gece gündüz çalışacağımız iş <gülüyor> kalbimizi düzeltmez, kalp, kalp ne ile düzelir efendim? Zikrullah şifa ul kulüb, Allah'a çok de kalp şifaya kavuşur, Allah Peygamberimiz buyuruyor. Eğer devam ederseniz ne hırs kalır, ne tamah kalır, ne kukul kalır, ne adalet kalır, ne buğuz kalır, ne hasetlik kalır, ne kibir kalır, ne çovalsan bunlar birçok çoğalır. Yalnız sizi üzmelerin için bu kadar duyurup duyuruz, bak şurada kalp hakkında. bu buyuruz da kalp hakkında, baştan ayakta. Kalp şöyle olursa şöyle olur. Allah'ımızın haber verdiği, Peygamber'imizin haber verdiği kadar kalsın size böyle. <gülüyor> daha sonra görüştüklerimizde, evimize peynir çektiklerimizden <gülüyor> evvel, kalbin icraatını o zaman yaparım. Sizin gibi çocuğun birisi, Lokman aleyhisselam sizin yaşlarınızdaymış böyle. Babası diyor ki, yavrum mal kesilmiş, e, çarşıda mal kesilmiş, bana ağızasından en iyilerini getir. Çocuk getmiş, ile kalbini Almış gelmiş Buyur baba demiş. Bir de kötü ağızalarını getir oğlum Hayvanda İnsana can hayvan Bir de kötü ağızasını Gitmiş yine diliyle Kalbini getirmiş Buyur baba Oğlum iyi desem de bunu getiriyorsun demiş Kötü desem de bunu getiriyorsun Niye böyle diyorsun demiş Baba demiş insanın diliyle kalbi doğru oldu mu, bütün vücut doğru olur. En hayırlı ağza. İnsanın diliyle kalbi fena oldu mu, cenni vücut fena demiş. Yani Aleyhisselam daha çocuğu kadar, siz de böyle dilinizi malayaniyle günahla evimizde alıştığınız, kuyunuzda alıştığınız sevmelerle, saymalarla Kur'an'ı hiç bir sırt zikr için ettim diyor Allah buna. Kur'an-ı Kerim okusun diye halkettim. Bağız nasihat versin diye halkettim. yani günah, sevime, saymanın için halk etmedim bunu. Bütün kabirdeki adamlar <gülüyor> nasılsın gülün mü? Benimle elini koyuyormuş, dilim dilim dilineydi bu dilin. Hep dilimin cümünü çekiyorum, acabını çekiyorum diyormuş onun için çocuğum dilinizden baştan güzeltmeye, kalbinizden baştan ilaçlar <gülüyor> tarif ediyorum ilaçlar. Fena kimselerle, fena çocuklarla görüşmeyeceksin. İyi konuşan çocuklarla, namaza giden çocuklarla, zikullah eden çocuklarla olacaksın. Dilini düzelir daha. Halbimi düzeldemiyor mıca, kalbimi düzel Kalbim bozuluyor, vesvese geliyor böyle diyorum, okusam mola diyorum, okumasam mola diyorum, atsam mola diyorum, kafamdan yüz tane vespes'e geçer. Zikrullah'a devam et, la havle vela kuvvete illa la havle la kuvvete illa geçer hiçbir şey bunun için böyle çalışın kuzum, sizin yine değişeyim, ibadet gündüz akşama kadar oruç tutmak, hiç sabah ve namaz kılmakla insan kurtulamaz. Amm, gelinecek russu yine olmaz. İlla ille ve illa diyorum. Bak illa, ahlak güzel olunca düşer. Bunu ahlak hakkında okuyorum size. İslam dininde İslam dininde okuyalım. Eşhedü Allah Allah Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, de Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, Muhammed'e, bütün lordlardan daha çok zengin bizim tehdit olduğundur. İslam dininde ahlak mevzu muazzam bir ilimdir. İslam dininde ahlak mevzu muazzam bir ilimdir. Bilmiyoruz. İçimizde muallimlerimiz de var, hocalarımız da var, hacılarımız da var, küçüklerimiz de var, büyüklerimiz de var. Hepimiz birden dinleyeceğiz. Hepimizin indireceğin, çıkartacağın anlıklar çalışacağın inşallah. Bu bahis de, bu ahlak bahsinde yüz binlerce eser elimizde mevcuttur. Yüz binlerce. Eser yazılmış İslam dininde yüz binlerce. Anlıyorsun hiç Hiçbir dinde ahlak bu kadar mükemmel ele alınmamış, bir üzerinde durulmamış. Başka hiçbir dinde, İncil'de, Tevratta, Zebul'da ve Yahudi'de, Naslan'da, Meclis'te bütün dinlerde ahlak böyle hiç ele alınmamış, üzerinde durulmamış, ancak İslam dininde durulmuş. Maalesef biz 50 senedir bir, bir fikret devri yaşadığımızdan ahlakımız zayi olmuş bizler düyeli elnevia ahlak ahlak geliştirmeye <gülüyor> çalışıyor. Eee <gülüyor> ben diyor Amerika'ya vardım mı diyor burada kalan oğlu Ahmet Bey. Eee sordum diyor Türkiye eee methedi de birisi dedi ki diyor niye büyük bir can gelirse orada. Bu da diyor şu olan. Sesleniyordu. Yine bozukanlar, ahlakan çok çalışmışlar onlar. İleriye gitti mi ve bir binadan camkama geliyor, birbirini yıkıyor, bağırıyorlar, çığırıyorlar Onlar kim işler? evleniyorlarmış, bunlara ahlakiyle burada işte demişler, varmış. Müşteriler de şimdi böyle böyle, böyle terbiye eden bir söz söylerler, Ne olursun sade, ah birer dedi. Gurbet Kurban yedebar çirman denir ya. Tanik çakirler bizi takdir ediyor. Bir lokantaya girdim diyor. İspanyol da, şey de Fransa da, ee, ekmek ketemiyorlar Emirat diyor. Yemek ketemiyor. Ne ketemiyor. Ya o sizin gününüzde Muhammed Aliy Vesselam, diyor. Selam. Ekmek yemeden bile alamaz. Yiğit ham diyor. Ben ne diye alamayayım yiğit arkadaş elimi yıka da iman getireceğiz demiş. Çok utanmış Allah bağırmış, elimi yıkmış sonra yemeğini vermişler. Kalkmış parasını veriyormuş, para almamışlar. Bağışladın mı, niye almıyorsun, Parasını niye almıyorsun? Sizin Peygamberimiz Muhammed alil vesselam yemekten sonra ekmeğinizi, ekmeğinizi yedikten sonra elinizi yıkayın diyor. Siz elinizi yıkamadığınızda kirli eldenmiş para almak, elini yıkayın sonra bir. Yavurlar diyordum ya, yani. arkadaşım biz ahlaklı olmazsak kafirler bizi dinazillerle. Peygamberimiz yani böyle binlerce eserlerle doldurmuş, fakat bizde ahlak yok sıfır. Medeniyetim, insanlar medeniyet mi diyorlar? Medeniyet o kısa dini etekleme ile ne ile kafa açma ile medeniyet İslam var. Biz onu haber veriyoruz. Müruvetin, insaniyetin, nezakatın, kutupkarlığıın, muavenetin, adil şinaslığın, haliyatı manevi ve ilmi bu dinin samimi saliplerine bir ilah vergidir. var varız. Manevi ilgilen vaktin gütlü cihanları, örsül azamları, mutlul ulamaları, kıtları, birileri, güçleri, efendim binleri, on binleri, yüz binleri, hala rivayetin 24 bin peygamberin adedince evliya var dünyada. Ama Türkiye'de yoğun Pakistan'da var. Pakistan'da yoğun mu? Hindistan'da var. Hindistan'da yoğun mu? <gülüyor> Arabistan'ın başta, var. Bu Evliya'nın gateri bozulur. Tükenecek olursa bu yanıttı var. Onun için devam edip geliyordu. Onun için büyük zatlara, samimi saliplerine bir ilahi vergidir bu güzel ahlak. Onlara bakacağız, ahlaklanacağız. İpli bir sene vağız veren Hacı Hüseyin Aksakal hocamız bir efendinin eline bakandıdı. Ne? Ne? Kapanımız daha çok oku değil. Ben hızmı sorulmuş. Demiş ki ben elli senedir takip ederim bu zat Hazreti Peygamber'in sünnetine birçok bir mukalif hareket etmedi. Daha hiç. Bunu benim çok noksanım var diyor. Ben gel ayağını öptürse, atınacağım ayaklarla yüz süreceğim. Ne güzel ahlakın insanları. Biz görüyoruz, her yeriyle görüyoruz, <gülüyor> her yeriyle görüyoruz size haber veriyoruz. Bak bilme. Park edin diye beyazkilen zulüm almış yürümüşmüş oralarda parkerde. Şimdi gönüllüler, hayranlar var ya. Onlar boşuna, onlar da zulüm almış yürümüşmüş girebilmikleri türemiş oralarda. İnsanların, vahşetin en koyu karanlıkları içinde kalmış iken onlar Resulü İslam gelmiş, Muhammed Mustafa gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Millet devrilerini, zindalları yırtmış, Millet-i İslam'a gelmiş Muhammed Aleyhisselam. Allah'ım, amin, çift edersen sınzatımız Şimdi veriyorlar bize şunu söyler, olmaz ve ağzımızdan çıkmayın ve hayi enle yormayın, siz yorum, İslam, resul İslam, İslam peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine şöyle diyor. "Hadis dinleyelim. Onun gibi ameleden <gülüyor> uzatılır gideriz. An Enes'in radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi senden. sellem lâ yu'nil ahadikum hattâ yuhid ve ve yuhub bulî nefsîn. Sadak alasılım. Diğer bir hadisiydi. Cami-i sahip, cilt, bu hadis. El el i el Müslim. Ben selim el-Müslimun. İl-Nisânîhî cilt, 3'de cami sahip, 378'de de bu hadisi şerif. İşte okuyorsunuz. Överkin marak o, o taraftasınız mı, orada bulursunuz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize diyor ''Haa, 1400 sene evvel diyor.'' demiş ya yine bu günlere şey söylüyor, ümmetine söylüyor çünkü az ashabı. Sizden biriniz tam mümin olamaz. <gülüyor> tam mümin sayılmazsınız. Ya, Ta tabi kendi nefsiyi için sevdiğini diğer kardeşini sevmedikçe, kendi sevdiği şeyi tek kardeşine de sevmedikçe, kamil mümin olamaz. <gülüyor> Senin metnede muallimin kaldırınca konuşamayıp da, bir şey bilemeyip de girezin girezin oturmasına, keyfleniyorsan, mümin değilsin başla. Ne kadar kayıpkılanacaksın ki vay onun bu okumasını ben <gülüyor> biraz çalıştırsam da muallimin ve arkadaşlarının içinde rezil olmasaydı kardeşim diye ağlarsan kamil müminsin sen. Hakları gelişete düzgün. Hatta kocam da kocam sizi geleceğim. Nasıl mal olduğunuzu herkes anlayacak. Yani o bilemezse sevgilim, ben bilirse bilirse daha hoşuma giderdi mi? Doğru de. Senin bilemediğin kadar ona üzüleceksin. O zaman kamil üründün olacaksın. Da diğer bir hadisi şerifte. Hep müzeyiriz ha. Hakîdi Müslüman. Müslümanın hakîdi taklidi de. Taklidi olursa şeytan üründe. Bildin mi imamlı şeyleri? Hakiki Müslüman istiyor şimdi. Hakiki Müslüman insanlar onun elinden dilinden selim ve emin olan kimsedir. Müslümanlar onun elinden de bir eziyet görmüyor. Dilinden de kimseyin çıkmıyor. Bir efendi var ben bilirim. ismini vermem size. Sonra soracaksınız onu bilirim. Mehdette arkadaşlarının arasında bir hiç kimse incikmemiş hiç hayatımda. Görürken de bana bakarak görür. Sonra buza büyük bir mürşit olunca Metteb arkadaşlarından ona ihsab etmeyen Sakin diyor Metteb teyken herif mürşit'i yani, diyor. Ahlaklık böyle. Allah razı olsun. Başka bir yerde söylemeye girdi. gidersen ahlaktan baksın. Ahlak lazım ister. Onun için insanlar elinden, dedirinden selim ve emin olan kimsedir Müslüman. Elinden millet zarar çekiyorsa, dilinden insanları inciliyorsan buralara gitmez miyiz? Bir nokmasına gelir istesem. Bilbedes ki avarki hakki etperest, eshezaren kabe yettin Kabe-i bünnet halili azerest, dil nezargahı cedili ekberest. Dil ve desta var ki haccı ekberest. Bir gömül yap ki yıkılmış bir adamın gömülünü yap ki ağlayan bir çocuğu avut ki parası düştüyse parasını bul kendi parandan bir onu güldür de o gömülü yapmak haccı ekber sevabı gibi sevap şimdi para gelecek. Bir kişinin bin, bin liradan aşağı girer diyor ailesine gelirse 40 bin lira istiyor. 40 bin liralık hacca gelmeden bir kırılmış kalbi yapmak daha hayırdır diyor. Evlana Müslümanı Peygamber bizim hadislerinden alarak. Eshezaren Kabe'yiddil bihteres. Bin defa Beytullah'ı yapmaktan bir kalbi yapmak daha yaptı. İl hazmayla uçulmuş Beytullah'ı yıkmıştır. <gülüyor> Sen bin defa yapmışsın bir cami der. Cami der. Peygamberullah iyi yapmışsın iyi yap. Bin defa yapmışsın, onu bin defa yapmaklıktan bir adamın yolluğu fırtın olur. Göğünü terler. bir zarara olur. Onun gibi bir çalışır. Memnun edersen bin defa Peygamberullah yapmış gibi sevabı. Bu tatada bu farklıs böylese ben daime doğul almaya çalışır. Tabi daime doğul almaya çalışır. Evet. <gülüyor> yani bir kalbi yıkırmak daha günah. Daha günah, daha günah. Yani bin defa Beytullah'ı yıkacak gazmayla onu yıkmaktan bir alanın yolunu yıkmak daha günah o kılba gahilmiş yani Beytullah zıplamış. Beytullah Allah'ın bil onu uçurmaktan bir alamın gücünü tırmak da. Bizim üstadımıza birisi yedilik. Bu değil mi? Yaptığı için affediyor tevazu ettiği. Hani gö görüyorum bunları, size görüyor bunlar, siz de görüyor Bilmiyorum. Gördük süre ibret alıyor. Biz olsa böyle etmek. Hasmım yıkıldı ben bunu daha çok çığnayım ayağımın altında diyerek <gülüyor> miyiz? <gülüyor> Böyle kardeşim buyuruldu. Haa şu yüze döneyim size uzun boylu Can bağında ey insan nedir matlu insü cin ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin. Mürsek ee, işte İslam'ın üstünde okuyan kardeşlerimiz Mürsek Mütteb'de okuyan kardeşlerimiz İmam Hatip okuyan kardeşlerimiz koyuyanlar böyle yani ta Kavacı'a ya, Yahyalı'nın Kavacı mahallesine gelir de orada biz konuşurken o durmuş sertler neler öyle not alırlardı böyle sözlerimi not alır götürürlerdi. Şimdi can gibi dost oldular kardeş oldular. Demek efendim insanlık alemi, şu insanlık alemi, bugünkü küfür ve ilhadını İslam'a karşı adevat ve inkârını bırakarak, İslam'a karşı inkârlarını, adevatını bırakarak,